Ama her on erkekten 7'sinde var. Amanın. Ve çok yoğun bir hastalık. Erken boşan erkekten isterseniz ortak özellikleri var. Onu söyleyince herkes aslında erken boşalan belki uzaktan tanıyabilir. Peki erken boşalmanın ne olduğunu da anlatırsanız Anlatayım. belki erken boşalıp boşalmadıklarını da öğrenebilirler. Tabii ki. Erken boşalma için bazı kriterler var. Birincisi 7 dakika ve altında penis ve jena birlikteliğinin yaşanmış olması lazım. İkincisi o an geldiğinde erkeğin kendini tutamaması lazım. Yani arabanın frenine bastığında frenin Tutmaması gerekir. Partnerin tatmin olmaması gerekir. Her ilişkide bunun tekrarlayıcı ve yenileyici bir biçimde olması gerekir. Bu şartlar yerine geldiğinde biz erken boşalma tanısı koyabiliyoruz. Ve bu erkeklerin bazı ortak özellikleri var. Mesela hızlı yemek yerler bunlar. Hızlı konuşurlar. Hızlı, Hı -hı. hızlı araba kullanırlar. Aceleci ve telaşlı olurlar ve böyle bir stres ve gerginlik halinde olurlar. Bunlara baktığınız etrafınızda çok bol görürsünüz. Hı -hı. Ve Türk erkeğinin aslında ortak özelliklerini saymış oldum mesela. Tabi erken boşalan erkeğin partlerinde de sorun çıkabilir çünkü o da e, yarım kaldığını düşünebilir yataktan öfkeyle, stresle kalkabiliyor. Peki bunlar e, bu tip şeyler nasıl tedavi edilebiliyor? Bir kere şunu söyleyebilirim cinsel problemlerin yüzde yüz tedavisi bak kadar değildir. Yüzde yüz tedavisi var, kadar değil. Benim cinsel problemlerin yüzde yüz tedavisi evet. var. Bunu niçin söylememiz gerekiyor? Çünkü insanlar bunu kader gibi yaşıyorlar ve bunun çaresi yok. Bu Allah'ın bize verdiği bir ceza gibi düşünüyorlar. Peki böyle bir problemi kabul etmeleri... Kolay olmuyor. Kabul ettiklerinde ilk hekime başvurmuyorlar. Ben onu merak ediyorum. Böyle bir problem olduğunun gerçekten bilincinde olunuyor mu? Olunmuyor mu? Mesela hani kadınların da mesela erkeklerde bu tip sorunlar varken kadınlarda da orgazm sorunu evet. var. Gerçekten olup olmadığını biliyor mu? Yani bu konuda ee, neyi nasıl bilecek, nasıl aydınlanacak, nereden ne okuyacak da öğrenecek? Kısır partileri yapar ya kadınlar. Hapen? Kısır kısır. Kısır yerlerken çok ha. güzel sohbet ederler. Aykır değil. sen oluyorsun ben olmuyorum şeklindeki muhabbetlerle kadınlar kendi aralarında bu orgazmı konuşmaya başladılar. Güzel Kadınların bir şey. Kadınların kendi aralarında da çok dürüst olduklarını zannetmiyorum. Dürüst olmayabilir ama en azından konuşuyorlar. Kuaförlerde konuşuyorlar kadınlar bu konuları. Ve daha da önemlisi e, medya bu, bu konuda. Şekilde. Tabii kısır günlerinde ve medya bu işi çok güzel işliyor. Yani benim de mesela ben 4 yıldır Sabah Gazetesi'nde cinsel sağlık köşesi yazıyorum. Ha ben de şimdi onu söyleyecektim. Bugün siz mi yazdınız? Siz yazdınız o zaman. Yok sizinki değildi sanki o ya. Evet. Benimki yarın çıkacak olması lazım. Tam bu bugün, ilk geceyle ilgili problemler değil de. mi? Bugün evet. vardı. Şey, balayı Tüzünün, balayı, evet, balayı e, Neydi? Balayı sendromu. Balayı sendromu. O ne? O şey demek. Yani ilk gece yaşanan problemler. Balay sendromu olarak ha, sistit adlandırılır. Sistit oluyorlarmış değil i̇şte mi? Balay sistit olabiliyorlar. Yani çünkü o zamana kadar kullanılmayan bir organ kullanılmaya başlandığında veya o gün zorlanma olduğunda kadınlar hassas olabiliyorlar. ve ilk geceyle ilgili hem kadının hem erkeğin korkuları var. Kadın işte bu korkularından dolayı kasılabiliyor. Bu korkularından dolayı sulanması az olabilir bu durumda tabii ki zorla bir ilişki meydana geldiğinde e, mikrop katılabiliyor ve balayı istiti dediğimiz idrar yolllar iltihabının bir benzeri yaşanabiliyor ha, Anladım ama bu hani korku bilgisizlikten meydana gelen korkunun yaratmış olduğu kasılmayla zorla yaşanan bir ilişkinin sonucunda meydana geliyor ama bu arkadaşlarımıza doğru bilgi verilmiş olsa balayıları çok daha keyifli geçebilir. Evet ama tabii bu doğru bilgi için hangi adrese gidecekleri de önemli. Peki siz söylüyordunuz sabah gazetesinde yazıyorum diyordunuz. Hı -hı. Kadınların yani kendi aralarında konuşmalarından bahsediyordunuz? İşte kadınların kendi aralarında konuşmaları, bizim yazılarımızı okumaları, internette yazılarımızı okumaları ya da e, medyadaki diğer arkadaşlarımız yazılarını okumaları bu konuda bir farkındalık ve bilinç yarattı. Böyle olunca da tabii ki cinsel problemlerini fark ettiler. Hı -hı. Ama işin acı tarafı fark etmelerine rağmen ilk başvurdukları genellikle hekimler ya da cinsel terapistler değil. Hocalara gidiyorlar, hocalara gidiyorlar, medyumlara gidiyorlar, muskacılara gidiyorlar. Yani problemi daha çok tıp dışında bu işin bilimsel yönüyle değil de böyle daha çok hurafe yönüyle araştırıyorlar. Buradan aslında doğru bir mesaj da verelim. Cinsel problemler için başvurulacak kişiler cinsel terapistler ya da hekimlerdir. Asla medyumlar, hocalar, hocalar bu işle ilgili başvuru kaynağı olmamalıdır. Ama maalesef ülkemizde böyle bir alışkanlık var. Bu da çok yanlış. Çünkü oralara gidip e, duyguları suistimal edilebiliyor. Orada yanlış bilgiler alarak işte bu bir kader gibi, e, değişmeyecek bir yapı gibi algıladıklarında daha da çöpünlük yaşayabiliyorlar.